İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri. Günaydın İzel. Günaydın, Günaydın Emrecan, Günaydın Can. Günaydın İzel Bey, merhaba. Biraz daha e, yüksek sesle konuşur musun? Sesin biraz az geliyor Tabii. gibi. Şimdi nasıl? Daha iyi ama belki Periyel'in birazcık sesi yükseltmesinden Ya yani sizin sesiniz baya iyi geliyor. Baya Tamam şimdi, şimdi de sesiniz. Seninki sesin. de gayet iyi. İyi peki. Ee, az önce özel işlerimi dinliyordum da hmm. e, bu Gergedan'da yanlış hatırlamıyorsam Reyser'le ilgili çok güzel bir yazı kaleme almıştım. Aa. Ya da yayınlamıştınız o dönem. Çok teşekkür ederim. Evet. <gülüyor> Hatırladın. Hatırlamıyorum değil doğru, mi? Doğru doğru. Razer des favori O yazıdan çizim. sonra zaten Reiser hayranı ne yazık ki genç yaşta öldü ama evet. Ee, Neyse. Evet. Kö hepsi kötü yazı değilmiş demek ki. Arada bir... <gülüyor> <gülüyor> Bu arada e, Erzel demişken biz de dün e, Necati Abacı'yı andık. E, onu da anmak istiyorum. O da genç yaşta kaydettiğimiz çok önemli bir değerdi karikatür dünyamızda. Evet. E, bir e, tasarımcı olarak e, onu da dün andık. E, Karikatürleri geçelim de. Evet lütfen. Lütfen. Peki. Ben aslında bugün bir e, soruyla başlamak istiyorum. Evet en sevdiğim şey. Ee, bu konuda da yardımlarınız için belki birkaç soru soracağım. Eyvah. Ee, şayet bir karikatürcünün damarına basmak istiyorsanız ona ne dersiniz veya nasıl bir soru sorarsınız? Sen kötü bir çizer yok. <gülüyor> yok. Yok. <gülüyor> kaynağınız nedir? Nereden anlayamaz. ilhamınızı nereden alıyorsunuz gibi bir şey mi? Yalı gibi Hı. yok değil, değil. anlayamadım bana, bana bunu anlatabilirsin bana bunu anlatabilirsin bu ah, evet. karikatürü anlatabilirsin evet değil bazı evet, durumları evet, var mesela editör işte veya gazete yayın yönetmeni e, gecenin bir vakti ararsın yani diye gazetenin basılmada sına da kısa bir süre vardır ya arkadaş biz bu karikatürü tam anlamayamadık daha doğrusu anladığımızı sandığımız şeyi e, çizdiğini sanmıyoruz ama Yine de okur yanlış anlayabilir falan filan gibisinden böyle bir şeyler söyler. Ee, cevap da hep aynı olur. Ee, siz ne alıyorsanız onu çizdim veya onu çizmek istedim falan deriz ama haliyle başarısız bir karikatür oldu çıkar ortaya ve yayınlanmaz. Ee, şimdi ben bu cilirkağı niye yaptım ee, söyleyeyim. Geçen hafta bilir İsrail parlamentosu bu Yahudi Ulus Devlet Siyasa Tarısı'nı küçük bir farklı da olsa onaylayınca dünya gerildi evet. Ve ben hafta içinde içindekururiye entersyonelde bu konuyu işleyen bir makale gördüm makaleye eşlik eden karikatür ise e, dostum diyeceğim yani özellikle söylüyorum çünkü gerçekten de kendisiyle birlikte çok seyahatte e, seyahatlerde bulundum dünyanın tağır ucuna gittik michel kişka İsrailçika asıllı bir karikatür onun bir karikatürü vardı ve hiçbir bağlantı kuramadım ee, karikatürle makale arasında. Ee, bunun üzerine kendisiyle irtibata geçtim. Ee, ve e, bana çok net bir şekilde e, birkaç kelimeyle e, düşüncesini aktardı. Dedi ki ben bu yasa tasarısına karşıyım. Bu hükümetin doğanın temsil ettiği gerici ve ayrıcı politikasına kesinlikle karşıyım. Bunlar yalnız İsrail'deki değil para dahil tüm Yahudi halkının geleceği için tehlike teşkil ediyorlar. Ve ardından da e, hemen ardından hatta gün son anda gördüm onu. E, uzun ve oldukça sert bir açıklama eşliğinde yeni bir karikatürü geldi Kişkan'ın. E, ben bunu anlatmak istiyorum şimdi. Lütfen, evet. E, şimdi karikatürde bir sınıf görüyoruz değil mi? Okulun sınıfı muhtemelen bir ilkokul bu. Zira e, İki tane öğrenci görünüyor gerçi çizim alanında kalenin içinde. Fakat ikisi de kısa pantalondu. Sırada böyle üzgün, üzümlü bir şekilde oturan Ben Gurion. Öyle görüyorum ben. Ben Gurion evet. İsrail'in ilk başbakanı. Öğretmen ise o kara sakalıyla, uzun, büyük kara sakalıyla ee, aslında siyonizm odasıdır değil mi? Theodor, Her Theodor Herzl. Evet. evet. Öyle, öyle öyle görüyorum, öyle okuyorum. Şimdi e, şeyde de e, hemen en ön planda sınıfa arkası dönük, cezalı pozisyonda. Kafasında böyle e, eşek şartesi derler. Takofonlar e, dans okullarında okuyanlar bunu bilir. bunlar evet. özellikle. İngilizce'de Dahtan ya da bezden. İngilizce okullarında da dans derler. D-U-N-C-E de evet. dans. Evet. evet. Köşeye evet. kalkar. Tek ayak üstüne. Aynen. Bu tek ayak üstünde değil iki ayak üstünde duruyor. E, cebinde de bir sapan var. Çok e, Nereden <gülüyor> almış acaba? E, cezalı bir şekilde duruyor. Eee zaman yüzüne kimi görüyoruz? Bibi. Ee, aynen öyle Bibi. Eee Öğretmen yani. evet. Öğretmen de e, şöyle bir şey söylüyor kendisine. Ülkücülükten 100, İsrail demokrasisini yıkmaktan 100, 100 aldınız. Bu da toplamda sıfır ediyor. Yani sınıfta kaldınız Bibi. Eee <gülüyor> etmek istiyorum. Bu konuda bu karikatür konusunda yorumunuz var mı? E, valla bu karikatürü görmeden de fikri fikriyatımızı burada belirtmiş olmanın evet. rahatlığıyla konuşabiliriz. Evet. Tamamen hemfikiriz. Bundan da e, vahim bir durum olamazdı. Toplamda sıfır ediyor. Evet, evet. Toplamda sıfır ediyor maalesef. Fakat sınıfta kalırsa bir daha okuyacak aynı okuyacak. <gülüyor> <gülüyor> Yok evet. mu? Tasdiknameyi veririm gönderirim diyen bir müdür. Belge. Benim zamanımda vardı şimdi ne oldu bilmiyorum. Şimdi geçiliyorlar galiba. Geçiliyorlar herhalde evet. Şimdi aynı konuyla ilgili ikinci bir karikatür daha buldum. Onu çizeli de Step. Ömer nasıl telaffuz edersin bunu bilmiyorum. Plantü mü? Ya kim? Hayır Step. Step. Valla bilmiyorum ben de Ya Taylandlı. Ee, internetten baktım. Asıl adı Stephen Pera'ymiş. Ee, Müstihar adı oluyor Step. Ee, Tayland'ı bir karikatürist. Bu tamamen sevmediğim bir karikatür. Simgeler ve sembollerle yüklü bir karikatür. Ama hem e, dünyanın çok daha farklı bir köşesinden e, farklı bir bakış diye hem de bu simge yoğunluğu nedeniyle de önemli buldum. Karikatürde bu Archie Bigelman bir e, çizgi hmm. romanı vardır. Mouse. Evet. E, e, şeyle geçer. Evet. Aslında babasını e, babasıyla röportaj yapar ve bunu çizgi roman'a döker. Arçbük Geyman babası e, konsantrasyon kaplarında evet. e, kurtulanlarından bir ve bu itiramı yaşamıştır. Aynı şimdi şey biraz önce sözüne ettiğim bir şey Piskva için de geçerliydi. Onun da babası öyledir. Ailece büyük bir travma yaşadılar. Yaşamalar da hala. Ve bunun çizgi romanı da Babama söylemedikleri Türkçe'ye ben şimdisini yapmıştım Çok enteresandır Her neyse konuya dönecek olursak hı hı. E, Bu çizer e, Mouse'a gönderme yapıyor Ve altına da zaten not düşüyor Spigerman'dan özür diliyorum diye <gülüyor> e, Şimdi e, bir büyük e, Daha doğrusu Doğduğun yıldız şeklinde mavi renginde Bir duaş görüyoruz bu e, bir alanı çevrediyor. E, bu alanda da e, yahut ulus devleti bayrağı dalgalanıyor. Alanın ortasında dindik ayakta duran böyle öfkeli ve büyük bir fare var. Maus'un farelerinden bir tanesi ama suratı çok farklı. E, sol kolunda da bir altıgen yıldız pozulandı görüyoruz. Sağ elindeki terazi, bir terazi var sahilde e, Onun bir kefesinde... Doğduğun yıldızı, altıgen yıldız. Diğerinde ise bir ilal var. Ve e, görünme göre yıldız daha ağır basıyor değil mi? Evet. O, daha aşağı doğru e, basıyor. Öfkeli farenin yüzünde de bir maske var. Maskede ağlayan bir fare. İşte ince noktası bu karikatürün. Yani maskede ağlayan mağ o o e, holokost e, farei. Evet. E, şey yani yine antropomorfist bir e, şey vardı da, e, bir gönderi var tabi e, o fare kullanılmış e, onun arkasında tabii e, azgın böyle gaddar bir surat var alanın ufak bir köşesi ise kapalı aşağıda orada da üzgün bir fare var ama o biraz farklı başında takke var gerçi öbürüm de var ama e, içerisinde küçük bir sakal var Zaten o köşenin altında da non-juice. Yani adı olmayanlar yazılıyor. Karikatürün üst yolcusu şöyle. İsrail'in apataydı. Evet. Ee, sizce soru bu. Bu karikatür antisemik bir karikatür mü? Hayır. Bence de değil. Evet. Yani bu kadar simge içermesine rağmen ki Bunlar biliyorsunuz çok kullanılmıştır Halen de kullanılıyor Arap devletlerinde de özellikle Arap Basınında çok kullanılıyor Fakat bu karikatür Bence ben başta öyle zannettim Öyle gördüm ama e, Değil ben de katılıyorum Kesinlikle değil e, Hızla geçiyorum zamanımız daraldı galiba Evet çok aslında Çarpıcı karikatürler insan düşünüyor yani planti var evet. plantı da aynı şekilde bir e, benzer bir karikatür çizmiş yani böyle bir e, duvar var fakat bu defa Altıgen İsrail'in yıldızı değil, Türkiye haritasının e, formunda ve bu duvarda dar parmaklıklı böyle pencereler görüyoruz yani tamamen bir hapishane duvarı ablunun ortasında e, tepesinde Türk bayrağının dalgalandığı bir bina var aslında bu bina, e, bu bina bir hafif sahne. Ve bir gardiyan kapıyı açıyor. E, bu gardiyan işte kim olabilir bilmiyorum ama buyurun serbestsiniz çıkabilirsiniz diyor sanki. Hı hı. E, öyle bir ifadesi var. Kapının eşiğinde de dışarı çıkmaya çekilen hani çıksak mı çıkmasak mı diye şöyle endişeli gözlerle bakılan 2-3 e, tane tip görüyoruz. Çıksalar nereye çıkacaklar? Avluya. Yani burada. Efendim? Avluya. Avlu'ya evet, evet. kapalı cezaevinden açık hava cezaevine dersi ediyorlar gibi bir e, hava yaratmış plantı. Kapalı'da da ee, günde bir saatte olsa var avluya çıkış izni galip Bu konuyla ilgili bir sorun yoktur inşallah cevap veremeyeceğiz çünkü. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani son zamanlarda plantı hep, hep, hep çok ülkeyi, bizim ülkemizi konu etmeye başladı. Evet. Bu iyi bir şey mi peki? Bu dikkatimizden kaçmıyor. Lamont dergisinde <gülüyor> gazetesinde Türkiye konuşuluyor yani öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Aynen ders bir yerde konuşulduğu gerek. gibi. Çok, çok tercüman kullandıkları kesin. <gülüyor> evet. evet. Aftanın son karikatürüne size hitap etmek istiyorum. Okay. Ee, size ve açık radyo dinleyicilerine New Yorker'da spres imzalı bir karikatür. Ee, televizyon başında oturan e, sıradan bir Amerikalı çift konu alınmış. Böyle e, görüyorsunuz korkmuş, dehşetle kapılmış bir ifadeyle ee, ekrandaki spikeri izliyorlar şimdi bunu gözünüzde e, açık gazeteyi dinliyorlar da. bir başımda diye de canlandırabilirsiniz <gülüyor> spikerin ağzından dökülen sözcükler şöyle her şey korkunç Düşün, düşündüğümüzden bile beter. ve bunları önlemek için danet olsun yapabileceğimiz hiçbir şey yok <gülüyor> ama ne olursa olsun umutsuzluğa boyun eğmemeliyiz <gülüyor> tanık geliyor <gülüyor> Çok tanıdık değil mi? Saldık, Aslında, evet. e, 25 Haziran'da 24 Haziran seçimlerine hemen sonra ben de böyle bir şeyler gevelemiştim yanlış hatırlamıyorsam bu programda. <gülüyor> Yapmamışındır. <gülüyor> <Peki>. <gülüyor> Çok teşekkür, Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Görüşme İyi güzel. haftalar olsun. Hoşçakalın. İzal Rozentel ile haftanın karikatürleri